Diyerek talebini dilek getirmiş. Sırada SBS konulu bir kampanya haberi var. Herkesin SBS denilen sınavdan haberdar olduğunu varsayıyorum. Yasemin Sefünç tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Anadolu Lisesi kontenjanlarının boş bırakılmaması. Yasemin CBS sonuçlarına göre Anadolu liselerinde yedek öğrenci kesin kayıt süresinin 29 Ağustos 2013 günü sonlandırılacağı ve bir kez daha uzatılmayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Bu tutum büyük emekler vererek sınava giren öğrencilerin büyük bir mağduriyete uğramasına yol açacaktır. Çünkü özel yabancı liselerin kesin kayıt süresi de aynı tarihte yani 29 Ağustos 2013 günü sonlandırılacağı için Anadolu liselerinde kaydı olduğu halde özel liselere yönelen öğrencilerden dolayı boşalan kontenjanların yedekler tarafından doldurulmasını engelleyecektir. 2012 yılında çok talep gören Anadolu liseleri dahil birçok okulda bile ciddi kontenjan boşlukları oluştuğu, öğrencisiz kalan sınıfların açılmadığı bilinen bir gerçektir. Milliyetin Bakanlığı tarafından her ne kadar gerekirse 2 Eylül 2013 tarihinde ek kayıt fırsatı yaratılabileceği belirtilse de, geleceklerini belirlemeye çalışan öğrenciler ve veliler açısından Kesin bir bilgiye ihtiyaç vardır. Geçen yıl oluşan kontenjan açıkları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda başarısız kaldığının kanıtıdır. Aynı hataya düşülmesi öğrencileri haksızlığa uğratacaktır. Kontenjan boşluklarının bir diğer nedeni de özel okullara kayıt yaptıran öğrencilere ait bildirimin Anadolu liselerine zamanında ulaşmamasıdır ki bu konuda sorumluluk öğrendiğimiz kadarıyla özülük okullara aitmiş. Bütün bu aksaklıkların zamanında giderilerek haksızlıkların ortadan kaldırılmasını vicdani bir mesele olarak görüyorum diyor ve SBS tercihleri için ayrılan sürenin öğrencilere sağlıklı seçim yapmaya izin verecek şekilde düzenlenmesini talep ediyor. Sıratı Gezi Parkı ile başlayan direniş sürecinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz hakkında başlatılan İki imza kampanyası var. Kampanyanın ilk İstanbul'dan Deniz Görmez tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ve Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'e yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Kadıköy Muvakket Caddesi'nin adının Ali İsmail Korkmaz olarak değiştirilmesi. Deniz diyor ki 10 Temmuz 2013'te kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz kardeşimizin ardından Kadıköy'de yapılan anmalar sırasında çarşıdaki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarında bulunan Tane Caddesi tabelasının üstü karalandı ve yanına Ali İsmail Korkmaz Sokağı tabelası asıldı. Kadıköylülerinin vicdanından çıkan bu kararın doğal olarak resmileşeceğini be beklerken birkaç gün önce Ali İsmail Korkmaz Sokağı tabelasının kaldırıldığını ve yerine bu sefer Mühürdar Caddesi tabelasının asıldığını üzülerek gördük. Şimdi talebimiz şudur. Halkın Tane Caddesi'nin ismini Ali İsmail Korkmaz Caddesi olarak değiştirme kararı gerekli yasal merciler tarafından onaylansın. Halkın kararı resmileşsin. O duvarda Ali'nin adını görmek istiyoruz. Başta Kadıköylüler olmak üzere Ali İsmail Korkmaz'ın adının yaşamasını isteyen tüm halkımızı bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz diyerek çağrısını yapmış, talebini dile getirmiş. İkinci Ali İsmail Korkmaz kampanyası Ankara'dan başlatılmış. Kampanyayı başlatan Eren Can Erdoğan. Cumhurbaşkanlığından, Başbakanlıktan ve İçişleri Bakanlığından Eskişehir Valisi Azim Tuna'nın görevden alınmasını talep ediyor. Eren Can demiş ki Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinin görüntüleri yayınlandıkça devlet gücünü kullanan polislerle ona yardımcı olanların insanlıktan nasıl çıktığını ibretle izliyoruz. Tabii ki buradaki yardımcı tırnak içinde. Bu gerçeği bulmakla yükümlü Vali Tuna'nın Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinin failinin arkadaşları olabileceğini söylemesi bir yanılgı sayılarak geçiştirilemez. Vali Tuna'nın tutumu suç mağdurunda kusur, sorumluluk aramak. Faile mazeret uydurmaktır. Böyle bir şahsa bir ilin can ve mal güvenliği idaresi emanet edilemez. Bu sebeplerden ötürü Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna görevden alınmalıdır diyerek talebini dile getirmiş. Son olarak Beylikdüzü sahile yapılması planlanan halini konu alan bir haberimiz var. Beylikdüzü Sahili Koruma Platformu ve Evimiz Beylikdüzü Derneği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, Beylikdüzü sahile balık hali yapılmaması. İşte imza kampanyasını başlatan dernek ve platformun Kadir Topbaş'a yazdığı mektup şöyle. Beylikdüzü halkı olarak bizlerin görüşü, fikri ve onayı alınmadan projelendirilip hayata geçirme çalışmalarına başladığınız su ürünleri halinin Beylikdüzü Gürpınar sahiline taşınması ile ilgili bölge halkının isyanını sunmak istiyoruz. İstanbul'un bakir kalan son sahiline böyle bir projeyi taşımanız Bölgenin doğal ve sosyal hayatının sonu olacaktır. Büyükçekmece Koyu ucunda yer alan proje hazırlığınız, Büyükçekmece Koyu'nu mavi bayrağa kavuşturan doğal akıntıların sonunu getirecektir. Yapmayı planladığınız deniz dolgusu ve çevre felaketine neden olacağı gibi Marmara Denizi'nden geçen Orta Marmara-Fay hattına yaklaşık 16 km uzaklıktadır. Bir başka unsursa projenizin ana arterleri olan uzaklığıdır. Beylikdüzü nüfusunun yaklaşık 250 bine ulaşmış olması ve İstanbul Master Planı'nda tamamen mesken oluşumu ile düzenlenmiş olması hale giriş çıkış yapacak yüzlerce tır ve kamyonetin yaratacağı trafik kargaşasının ilçemize katacağı huzursuzluğun dikkate alınması gerekmektedir. Su ürünleri Beylik Beylikdüzü'ne ve Beylikdüzü halkına vereceği zararları bölge halkını anlatmak için imza kampanyaları düzenledik. Topladığımız yaklaşık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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığımız tüm başvuruya girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bu ilçeyi tümüyle ilgilendiren bu kadar büyük ve yaratacağı sonuçlar açısından felakete varacak böyle bir proje için otobüs durağını dahi değiştirirken halkımıza soracağınız açıklamanıza güvenerek Beylikdüzü halkının sesine cevap vermenizi bekliyoruz demişler. Bakalım Beylikdüzü Sahili Koruma Platformu ve Evimiz Beylikdüzü Derneği Önümüzdeki günlerde sesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne duyurmayı başarabilecek mi? Tüm bu kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak ve diğer kampanyaları incelemek isterseniz change.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Yarın yine Türkiye'nin dört bir yanından değişim haberleriyle karşınızda olmak dileğiyle esen kalın.